...hazırlayan ve sunan... ...Cüneyt Cebenayan. İyi günler 94.9 Açık Radyo'da... ...Erguvani İstimbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenayan. Bugünkü konuğum Reis Çelik. Bugün biraz... ...konsept dışına çıkacağız. Bizim konseptimiz... ...belirli bir filmi ele alıp... ...onun üzerine tartışmak... Fakat e, gündem nedeniyle yani kan Film Festivali nedeniyle e, bunu değiştirmeye zaten geçen haftadan karar vermiş idim. E, Reis Çelik de Cannes'a gidecek olan yönetmenlerimizden birisiydi. Dolayısıyla onu e, almak ve kanını konuşmak e, anlamlı geldi. Ayrıca e, Reis çok çok enteresan bir hayat hikayesi var zaten. Ondan da söz ederiz diye e, böyle düşündüm. Bu istisnai olabilir. İleride buna benzer programlar da yapabiliriz. Ee, bugün canlı yayındayız. Evet, istisnai olan bir şey de canlı yayında olmamız. Çünkü geçen hafta ben e, Kıbrıs'taydım. İşte Reis Çelik Kanday'dı. E, dolayısıyla bir e, kayıt tarihi e, alamadık, oluşturamadık. Hafta sonunda burada kayıt yapılmıyordu ben neden Kıbrıs'taydım ondan biraz söz edeyim Kıbrıs'ta da bir film festivali düzenlenecek Kasım ayı içinde altın Ada Film Festivali düzenlenecek Altınada Film Festivali Kıbrıs'ın bütününü içeren bir festival olmayı hedefliyor umarım bunu başarır şu anda Kuzey Kıbrıs'la sınırlı gibi gözüküyor ama amaç oradaki genç sinemacıları teşvik etmek dolayısıyla işte kısa filmlere ve belgesellere ...ödül veren bir yarışması olacak. Ben de jürisinde olacağım. Kıbrıs'ta bulunmamın nedeni buydu. Ayrıca bir de Deep Purple Komiser'i... ...izleme <gülüyor> şansını elde ettim. Şansım artık diyeceğim neyse. Ee, Reis henüz... ...gelemedi. Onun için... E, ...bir... E, ...şarkı çalalım. E, biliyorsunuz... ...Nuri Bilge Ceylan ödülünü aldıktan sonra... ...yaptığı konuşmadı. Ödülü... ...geçen yıl Türkiye'de... ...ölen aslında bütün gençlere... Özellikle de e, ölen gençlere adadığını söyledi. Bir başka e, basın açıklamasında da onlar geleceğimiz için öldüler. Kendilerini feda ettiler dedi. E, kimleri kastettiği çok açık. E, Gezi'de ölenleri kastediyor. Ve sonrasında belki başka eylemlerde de ölenleri kastediyor. E, biz de e, Gezi'nin anısına e, ve Nuri Bilge Ceylan'ın da... E, e, yaptığı ithafe binaen e, dumandan eyvallahı dinleyelim. Şimdi. Biberine gazına Cobuna sopasına Tekmelerin asına I did. yokmuş Evet, 94.9 Açık Radyo'dayız. Erguvani İstimbot'tayız. Konuğum Reis Çelik. Hoş geldin Reis. Merhaba, hoş bulduk. Reis Kanday'dı ve Nuri Bilge ile birlikteydi. Zaten kendisiyle bir süre önce de bir başka ya, festivalde birlikteydik. Datça'da birlikteydik. Nasıl geçti Reis? Evet, Evet, önce şunu söyleyeyim. Yani Açık Radyo'nun hala açık olması ne kadar sevindirici ve direnç verici bir duygu. Kuruluşundan beri hep yanında olduğumuz bir yer olduğu için, sahiplendiğimiz bir yer olduğu için. Ee, ve e, Kan Film Festivali... E, Nuri'nin zaman zaman çekimlerine gittiğim, yanında olduğum, çünkü yıllardır arkadaşız, kış uykusunun orada yarışacağını biliyorduk. Hı hı. Ama acaba bu kadar uzun bir film nasıl karşılanacak? Nuri'nin en büyük tereddütü oydu. 3 saat 16 dakika. Ee, ben işte çekimlerde falan bir iki bir şeyler görmüştüm. Konuyu da az çok biliyordum ama filmi gidip 3 saat 16 dakika izlediğimizde seyircilerle birlikte o 2500 kişilik palede ben herhalde yani birinci yarıya geldik bir, bir saati biraz geçti diye baktığımda film bitmişti Hadi ya yani şunu çok açıklıkla söyleyebilirim Roman okur o roman okumakla sinemaya ya yaklaşım biçimi birbiriyle buluştu diyebilirim Bir zamanlar Anadolu'da bunun gözlemini yapmıştım. Bir roman okumuştuk sanki ama burada çok daha derinlemesine, insanın derinliklerine inan, insanı iç yolculuklarına götüren, hesaplaştıran, zaman zaman tiyatro mu seyrediyorum, zaman zaman ben film mi izliyorum yoksa bu bir romanla dediğiniz bir süreç gibi geçti o 3 saat 16 dakika. Oyunculuklar ve karakterlerin seçimleri o kadar açık ve net. O kadar söyledikleri çok net ve açık anlaşılırdı ki. Onca kanserciz çok acımasız ve gözünün yaşına bakmaz. Kalkar gider. Yuhlar da. <gülüyor> Ama hiç kimse gitmedi. Ee, kalkıp gidip geri dönen bir iki kişi oldu. O da tuvalet malaseti diye anlıyorsam. Çok büyük anlaşılır alkış aldı ve çok büyük övgü aldı. Çünkü hemen arkasından biz merakla bekledik. Eleştirmenler ne diyecekler acaba? Ama eleştirmenlerin övgüleri ortaya çıkınca evet bu sınır geçildi diye şey yaptık. Doğrusu ben şöyle bekliyordum. Nuriye ya hiçbir şey çıkmaz ya da altın palmiye çıkar diye bekliyordum. Çünkü o kriterde bir ...şey sundu kanun önüne. Ya bunu seçin ya da... ...hiçbir şey vermeyin. Hı hı. Çünkü oyunculuklar çok iyiydi. Gör, görüntü... ...Gökhan Tiryaki zaten... ...almış başını gitmiş. Her şey çok güzeldi. E, çok film izleyemedim Kan'da. Hı hı. E, çünkü ben kısa süreliğine gitmiştim. E, Kawashi'nin Japon filmini izledim. E, Amerika'dan... Bir film izledim. Örneğin Kavasi'nin filmini izlediğimde kadın ögesinin çok önde olması, bir melodrama çok farklı bir şey, boyutlarda yapması ve seyirciden de çok büyük alkış alması bende bir tereddüt uyandırdı. Acaba şeyde de, jüri kadın ağırlıklı bir durum var. Hı hı. Japon Kavasi'ye bu iş gider mi diye tereddüte düştüm. Hı hı. Ama sonra baktım ki puanlar yani eleştirmen puanları, sinefils puanları filan hiç öyle konuşmuyordu. Hı hı. Yine de kuşkum vardı. Ben önce ayrıldım Nuri'ye dedim ki Nuri şu o, Jap Çin sınırını açtık da <gülüyor> Japon denizini de geçersek hı hı. altın palmiye %100 gibi gözüküyor. Hı hı. Çok keyifli bir şey oldu. Çok güzel bir şey oldu. Çünkü bir ülkenin sanatıyla bu kadar barışık olmayan bir ülkenin, sanatçılarının inadına şiirde, romanda, sinemada, resimde, heykelde dünyaya bu kadar sesini duyurabilmesi, bu ülkeyi dünyaya bu kadar taşıması, artık devlet katının da, insanların da, ya biz bunlara bir farklı bakalım, şeyini biraz daha zorluyor gibi geliyor bana. Çünkü ilk defa Sinema tarihimizde devlet bakanlık düzeyinde kana gel, gelme hazırlığı yaptı. Hı hı. Ömer Çelik gelecekti. Hı hı. Gösterimlere katılacaktı. Türk pavyonunda ağırlamalar yapacaktı. Onar edecekti hı hı. E, sinemamızı. E, ama Soma nedeniyle gelemedi ama sinema genel müdürü oradaydı. Hmm, işte gerekli her şeyi yapmaya çalıştılar. İlk defa böyle bir şeyi hmm. gördük biz. Hı hı. E, oysa geçmiş yıllarda hep bunu anlatıyorduk bütün e, gelen hükümetlere. Ya bir adamın bir e, filmi e, orada yarıştığı zaman bırakın bakan devlet başkanı kalkıyor kana geliyor. E tabi, futbol Am maçına gitmiyorlar mı? Yani final öyle yani, yani maça gitmiyorlar. Arkasında duruyorlar çünkü bu hı hı. Şunu, şunu daha giderek anlamamız gerekiyor ki bir ülkeyi ülke yapan ülkeyi yüksek insanlık seviyesinde anlaşılır ve tanınır kılmanın bir yolu bir ülkenin insan topluluğunun sanatta barışık hı hı. sanatı anlar. Hı hı. sanatı tüketir olmasıyla çok ölçülü bir şeydir. Hı hı. Yoksa marka ayakkabı tüketmekle bir ülkeye yüksek medeniyet ülkesi olmaz. Hı hı. Fakat ben şeyden korkuyorum. Yani biliyorsunuz Gezi'ye destek veren hiç kimse e, cezasız kalmadı neredeyse. Şimdi Nuri Bilge açık açık Gezi ismini anmadı ama yani başka kimden söz et diyor olabilir ki. Yani çok açık bir şekilde Gezi'de ölenlere ithaf etti e, ödülünü. Bu cezasız kalmaz diye umuyorum. yani e, Umarım böyle bir şeyle de karşılaşmayız. Sa, sanatı kimse cezalandıramaz. Yani işte ellerinden yani, gelen ne bileyim ben bir e, dahaki e, filmini desteği azaltırlar falan. Böyle şeyler yaparlar. E, dolaylı her şey yapılabilir. Hı. Yapılmıştır da bu ülkenin. Zaten, Düşünün e, neredeyse 50-60 yıl önce e, Susuz Yaz filmi hangi politik içeriği vardı da Devleti yasakladı ve gizlice Berlin Film Festivali'ne götürüldü. Hmm. Direkt... Türk köylüsünde şehvet olduğunu gösterdi evet. herhalde. Ekin buğdaylarını biraz zayıf göstermişiz de. Ha, ondan ondan de. da tabii. Ha, tabii. E, 32-33 yıl önce Yılmaz Güney'in Yol filmini dışarı kaçırıp kaçıranlar dahil Tuncel Kurtiz ve diğer arkadaşlar... Hepsi aforoz edilip vatandaşlıktan çıkarılmadı mı? Evet. Yılmaz Güney bir daha bu ülkeye dönemedi mi? <gülüyor> evet. 17 yıl sonra izleyebildik mi? Yani bu, ama kazanan, kaybeden ortaya baktığın zaman e, yol filmi ve benzerler hep ayakta duruyor. Ama onu kimin yasakladığı kim falan sadece faşist bir mantalite deyip üstünden ağzımıza bile almadan geçirip gidebilir götürdük. Hı hı. Sanatı kimse yasaklayamaz ki. Sanatın kimse yani önünde de duramaz. Onun için e, bence e, iyi bir başlangıç yapmıştı bu ülke. 90 yıllık tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ilk defa sinemaya destek vermeye başladı. Bundan 6-7 yıl 7 yıl önce. İlk defa. Ve e, bu destekle 9-10 tane yapılan film sayımız 50'lere 60'lara çıktı. Hı -hı. Küçük paralarda küçük destekler ve bizim sektörün kanun çalışmasına beraber katıldık, beraber yaptık. Erkan Mumcu zamanında başlamış Hı -hı. olan ki Erkan'ın da sinemadan geliyor olan bir bakan olması sayesinde olan bir şeydi. Neydi onun sinemalaba? Asistanlık yaptı yıllarca. İşte İsmail Güneş'le çalıştı, başka dizilerde şurada burada çalıştı. Yani böyle bir sinema geçmiş olan Hı -hı. bir bakandı. Hı -hı. Ve sonra Ertuğrul Günay'ın da sanatı olan yapısı sempatisi biraz daha bunu geliştirdi ve bugün sinema genel müdürlüğünün verdiği destek küçük bir destek değildir yani 60-70 film üretimine yükselten bir süreydi bu tabi bunlar e, ne kazanıyor Türkiye'nin başka bir şeyi konuşulmuyor Türkiye'den bir film yönetmeni ve Türkiye'nin Şimdiye kadar trilyonlarca dolar harcayıp da reklam yapsa bir Kapadokya'yı bu kadar güzel anlatamaz, bu kadar Türkiye'yi güzel tanıtamaz. Tabii canım. Ya ben bir e, Oğuzhan Ertüm'e yarıştık galiba değil mi? NTV'de sunum yapan bir e, sunucu vardır. Onun bir programına çıkmıştım da işte bana aman da ne güzel işte yabancı filmler yok, James Bond'lar yok bilmem neler. Ülkemizde film çekiyor, ülkemizi tanıtıyor bunlara çok destek olmamız lazım değil mi? Woody Allen Türkiye'de film yapsın, değil mi? Ya kardeşim tamam yapsın, iyidir, güzeldir, hoştur ama asıl Nuri Bilge Ceylan yaptığında tanıtılıyor Türkiye. Yani Türkiye'nin adı o zaman çıkıyor. Yoksa arka planda fon olarak işte egzotik bir cami görüntüsünün olması James Bond filminde ne ya, olsa ne olur, olmasa ne olur yani o kadar önemli bir şey değil. Türkiye'yi dair bir film değil yani. O sadece seni fon olarak kullanan, dekor olarak kullanan filmler bunlar. Şimdi Cüneyt sana çok ilginç bir istatistik vereyim. Son bir yıl yani 2013 yılından bahsediyorum. 12-13 yılı üretilmiş film sayısı Türkiye'nin yani sinemaya çıkmış film sayısı ulusal filmlerimizden bahsediyorum. Yaklaşık 35-40 tane Bunların bir 10 tanesi bir uluslararası bağımsız sinema örnekleri içerisindeki işte Nur'un şeyin e, Yeşim'den Tutun Derviş'e kadar benim filmim dahil böyle bir film şeyi. Hı hı. Ve e, ben yönetmenler derneği başkanı olduğum için bir bildiri yayınlayacaktım ve onun için de oturup araştırdım dedim ki acaba ne kadar ödül almışız son bu geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde. 150'yi aşkın ödül almış Türkiye sineması uluslararası alanda. E zaten sırf senin lal gecen kaç tane ödül almış? 36. <gülüyor> 36. Kaç, yani kaç festival dolaştı biliyor musunuz? <gülüyor> Hayır. E 83 festival ve gitmediği ülke kalmadı. Evet. Peki bu filmin insanlar izlerken gördükleri görüntüsü neydi? Bu ülkenin Anadolu'nun bir coğrafyasıydı. Ve soruları karşılaşıyorsunuz, sorular soruluyor, ne diyorlar? Ya bu ne enteresan bir şey, biz orayı çöl zannediyorduk. Sizin çok karlı, dağlar var, böyle bir şey var mı sizde? Biz anlatıyoruz, yani bir elçilik yapıyoruz. Ve yüz, bu kadar filmin, bu kadar ülkede, insanlarda yarattığı e, duygu, merak, trilyonlar harcarsanız alamazsınız ve Ölkelim. yerine getiremezsiniz. Daha başka bir örnek vereyim. Molla rejimi İran. Hı hı. Ee, Leyla Hatemi e, festival başkanlığıyla e, öpüştü diye kırbaç cezası düşünülüyor. Gerçekten. Gerçekten. Bu kanda. Evet. Şimdi ben Ola size karist. başka bir şey, şey acı yanı Küçük bir şey anlatacağım. Ben Kıbrıs'taydım diye zaten sen gelmeden bir açılış konuşması yapmıştım. Kıbrıs'ta işte bir e, orada sinema okuyan e, İranlı genç öğrenciler vardı. Onlardan bir tanesiyle konuşuyorum. İşte hani e, bana neden sinemaya zor oldun falan dedi. Allah bunu anlatmak için bütün hayatımı anlatmam lazım deyip bir girizgah yaptım. İşte hapse girdiğimden falan söz ettim. Sen anlarsın dedim. İranlısın anlarsın dedim. Hani bir batılıya bunu anlatmak çok zor yani. Junta'nın anayasasına hayır dediğin için hapse girmeyi. Anlarım tabii dedi. Benim iki kardeşime astılar dedi. Birden böyle bir yutkunuyorsun. Boğazında bir şey düğümleniyor. İki kardeşini asmışlar. Şimdi şimdi bu vahim bir şey. Yani aynı zamanda da bir de bakıyorsunuz ki... İran'ın bu kap kapkaranlık perdesinin... Hı hı. ...dünyada İran'ı sempatiye dönüştüren... İran kültürünü evet. insanlara taşıyan, İran'a merak uyandıran tek tek ve yalnız bir tane argümanlar var. O da sinemaları. Evet. İran sineması son, son 20 yıla damgasını vurmuş dünya sinemasına bir gerçekten. Bir... gerçekten Ama mollalar da bu hem yasaklıyorlar onları hem bütün kaynakları ve destekleri de sinemaya veriyor. Biliyor ki onların o kara yüzünü dünyada eee açan, eee sempati e, yumuşatan e, sinemat olduğunda biliyorlar bir yandan. Evet. Onu da farkındalar. Cafer Panahiye falan cezalar verdiler ev hapisleri şunlar bunlar ama onu bile aslına bakarsan dediğin gibi Uygula uygulamıyorlar, uygulamıyorlar, uygulamıyorlar. Uygulamıyorlar. Hayat böyle yani onun için şimdi bir sinemacı hiçbir zaman Bir erkle, bu sağcı olabilir, solcu olabilir, sosyalist bir devlet olabilir ne olursa olsun. Sanat her zaman karşı duran bir kavramdır. Yani bir devlet koltuğu altında, bir er koltuğu altında sanat olmaz. O devletin kaynakları herkesin kaynaklarıdır. O sinema, sanat, üretim, o on, onun ürettiği değerlerden yararlanmak hakkıdır. Alacak ama karşı olanı da yapacak. Hı hı. böyle olması gerekiyor. Yoksa sanat olmaz. Sanatın çıkışı zaten e, karşı durma kavramıyla çok hı. eş değerli bir kavramdır. Hı. Onun için Nuri'nin e, gençleri adıyorum dediği şey, tabii sadece Gezi'de ölen gençler olmadı. Yani son bir yılda Bu ülkenin tarafında çok genç insan, yok, çok, çok insanımızı Lice'de kaybettik. Işte Mehmet, Soma'da bir katliam yolda. yaşandı bile evet. bile göz göre göre. Evet. Onun için Nuri'nin bu da. tavrını <gülüyor> kutlamaktan başka yapabilecek bir şey yok. Çok çok Ona, onurlu bir tavrı. Evet, ne onurdu. Cumhurbaşkanı ne de Başbakan'ın hiçbir şey diyecek hali de olmamalı dememeli de. E, arkasından ne yaparsa yapar olur artık zapt edemiyoruz ne yapacaklar <gülüyor> bu arada e, senin dediklerine çok benzer şeyleri e, jüri başkanı Jane Campion da söylemiş e, film işte girmeden önce ya tuvalete gitmem gerekir belki falan diye telaş <gülüyor> yaşadım diyor ama sonra filmin nasıl geçtiğini anlamadım diyor Nuri Bilgi Ceylan'ın filmi kış uykusundan söz ediyor tabii yani ondan söz ediyor Ee, i̇kincisi hani Naomi Kabase'nin ödül alacağı alma ihtimali kadın olduğu için alma ihtimali e, düşünüldü. E, o konuda da şey diyor yani hiç tartışmalarımızda toplumsal cinsiyet teması gündeme bile gelmedi. E, filmleri üzerine konuştuk sadece. Ya da işte ne bileyim ben yönetmenin yaşıyor yönetmenin daha önce aldığı ödüller falan bunlar hiçbir şekilde bizim ödül verme e, karar sürecimizi etkilemedi. ...diyor Cenkampian'da. Ben de yıllar yıllardır... ...birçok uluslararası... ...ulusalda çok oldum... Ama ...uluslararası jürilerde de çok bulundum. Hı hı. Çok enteresan bir duygu biliyor musunuz? Yani o masaya oturup... ...filmleri... ...izleyip... ...konuşmaya başladığınızda... ...tuhaf bir duygu... ...bütün eğer vicdanlı ve gerçekten... ...başka bir boyutta... ...bakıyorsanız... Her şeyi bir kenara kaldırıyor, atıyor. Ve nedir iyi olan? Benim de değer yargılarım üzerinden bakmaya başlıyor. Onun için e, hele hele kan gibi bir festivalin kalkıp önden artık sıra sıra şuna geldi. <gülüyor> Şunun hatırını şey yapalım filan edelim. E, siz biliyor musunuz e, kana filmlerini gönderip dedik. ...kabul edilmeyen yönetmenlerin... ...dünyanın en büyük yönetmenlerinin arasında kimler var? İnanılmaz kişiler var. Tabii canım. Hiç gözünü yaşına bakmıyor. Ya da işte ne bileyim... ...Gusvan Sand... E, ...elefantla, fille en iyi... ...yani altın palmiyeyi almıştı... ...daha sonra işte... ...önsorten regar bölümüne... ...girmeyi kabul edebiliyor... Yani ana, ana yarışma değil de işte yan bölümde olmayı kabul edebiliyor. Ya da girmemeyi de kabul edebiliyor. Bir de Hı. tabii çok başka bir şey düşündürüyor. Keşke bakan gelebilseydi Hı -hı. biz onunla bu kan nedir ilk defa o da belki görmüş olacaktı. Hı -hı. Bir festival, dünya festivali nasıl olabilir? Türkiye'nin alması gereken o kadar önemli bir öğreti var ki oradan. Hı -hı. Berlin'den, Kan'dan, Venedik'ten, Tokyo'dan. Hı -hı. Türkiye bu tür festivaller yapmak için hele Antalya o sahil dünyası hı hı. şimdiye kadar çoktan Venedik kanı geçmiş olması gerekirdi aslında soruyorsanız. Hı hı. Eğer bu ülke kültüre e, meraklı hı hı. bu devlet kültürle yol almanın daha kıymetli bir yol alma olduğunu farkına varsaydı. Hı hı. Şimdi bizdeki festivaller belediyelerin kursaklarında duruyor. Efendim falan belediye geldi, hükümete yakın, iyi ona yardım yapalım. Öbürü geldi, onun yaptıklarının hepsini yok ediyor. Hı hı. Kan 67. yılını yaşıyor. Hı hı. Antalya'da yaklaşık ona yakın yaşta Doğru. Ama bir iki sene uluslararası boyutta ilerlemeye başladı. Evet. Bir belediye değişti, bir belediye başkanı geldi. Efendim Kan Film Festivali 5-6 milyon euroya yapılıyormuş. Hımm. Antalya Film Festivali de ...7-8 milyon euroya yapılıyormuş. Bu ne? Ya bu kadar cehalet olmaz. <gülüyor> ya Cannes Film Festivali'ni... ...sen biliyor musun ki... ...en az 200 milyon dolarlık bir... ...şeyi var. Yapısı, hacmi var. Ve orada bir kanka. devlet kurulur. Hı -hı. Bir devlet... ...Cannes Film Festivali biter. Küçülerek Paris'e gider. Hı -hı. Tekrar büyür ve... ...Kan'a yeni bir devlet kurar. Hı hı. Berlin öyledir ve devletler kendilerini çekmişlerdir. Hı hı. Yine devlet ve sanat kurumlarının etkisiyle bir kişi atanır. Hı hı. Ve sadece ne yaparsa yapsın ona istediği katkıyı ve bütçeyi sağlar. Hı hı. O zaman da böyle bir şey olursun. Yoksa şimdi Adana Film festivali yapılacak mı bilmiyoruz. Antalya'nın durumu ne olacak bilmiyoruz. Bu siyaset koltukları... Festivallerin önüne koydukları e, vali, kaymakam, belediye başkanı, mal müdürü, tapı kadastro müdürü koltuklarını oradan çekmediği sürece evet. ne yazık ki bu. E, onun için çok isterdim. Yani Ömer Çelik'in gelip Kanda bizimle birlikte Hı -hı. o statüyü yaşaması evet. ve orada hiçbir belediye başkanının, devlet başkanının o ön, ön koltukta oturmadığını görüp Hı -hı. kendisinin De nerede durması gerektiğini bir devlet yetkilisi olarak algılaması gerekirdi. Hı hı. E, çünkü orada öyle bir şey yok. Roman, Roman devlet başkanı gelmiş orada falan koltukta oturmuş izliyor. <gülüyor> Oranın bir belediye başkanı var mı yok mu? E, Kültür bakanı orada mı değil mi? Kimsenin ne umrundadır? Çünkü o sadece kan film festivaline katılmaya gelmiştir. Kimdir onun başkanı? Bir tane cumartesi günleri Kan'da bir yemek veriyor belediye başkanı şeyde. Bir eski e, kale gibi bir yeri var ya Kan'ın. Evet. Orada. Orada görüyorsun adamı. Orada, <gülüyor> orada görüyorsun. Orada, Oraya da gidersen keyfine evet, bağlı. Orada görüyorsun. Sanat böyle. Çünkü Heh. sanat bütün disiplinlerin üstünde duran bir B şeydir. Hı. Yani bir devlet başkanı olabilirsiniz. Hı hı. Siz o koltuktan gelip gidicisiniz. Ama sizin koltuğunuzun duvarını E, ...ülkenizin sinemasını sanat besleyecektir. Onlar kalıcı olacaktır. Onun için o hürmetle bakar. Evet. Şimdi bir müzik e, dinleyelim. E, ondan sonra biraz da senin macerana girmeyi ben çok istiyorum. Açıkçası. Olur, girelim. <gülüyor> e, şey, e, bizim jingle'ımız e, palace müzik, palace songs e, gibi adlarla bir dönem müzik yapan... Asil oda Will Oldham, šu sraljada The Bonnie Prince Billy adıyla e, mizik yapan, šarkıcı e, e, oyuncu bir parčas, I'm a Cinematographer adını tašijo. O e, jinglomizi šarki I'm a Cinematographer. I am Cinematographer I am Cinematographer Oh, I am A cinematographer Oh, I am A cinematographer And I walked away From New York City And I walked away From everything that's good And I walked away from everything that I everything had grown. Now I am a cinematographer. Oh, I am a cinematographer. If you were alone, you could walk away from Açık Radyo 94.9 Arguhan Istanbul'tayız. Ben Cüneyt Çobanoğan, konuğum Reis Çelik'le e, kanı konuştuk. Şimdi biraz eee Reis Çelik'in kendi sinema e, ...macerasından söz etmek istiyorum. Ee, Reis şey gazeteci olarak... ...fotoğrafçı olarak... ...başlıyor oradan... E, ...Işıklar Sönmesini ile... ...sinemaya geçiyor. E, bu film bayağı bir... E, ...devletin gazabına uğruyor... ...diyebiliriz. İşte hakkında davalar... ...açılıyor. Kürtçe... E, ...konuşturulduğu için... ...filmde... E, e, ...hakkında işte ceza... ...davası açılıyor. Fakat... ...geçtiğimiz yıl... Aradan geçen başka bir çok film var. Kars'ta inat hikayeleri var. Ee, özellikle kendi yöresinde birçok filmi var. Ee, geçtiğimiz yıllar geceyle de e, uluslararası büyük bir başarı elde etti. Ben filmi Berlin'de izlemiştim. Berlin'den de ödülle döndü. Ondan sonra da e, yurt dışı macerası, e, işte demin kendisi de söyledi... Yani 80'in üzerinde ülkeye gitti. 36 tane uluslararası ödül aldı. Ee, yani geçen yılın belki de en başarılı Türk filmiydi. Geçtiğimiz 1-2 yılın diyelim. Ee, fakat Reis Çelik'in işte yola çıkışı ve buraya gelişi inanılmaz bir hikaye bence. Kendisi bir sinema. Hikayesi gibi bana bir ara anlatmıştı o İstanbul'a gelişini vesaire. Hala aklımda böyle sanki görmüşüm O anları yaşamışım gibi hatırlıyorum. Biraz söz etmek ister misin reis? Evet Ardaan ben doğduğum köyün yüksekliği 2200 metre. Ardaan'ın bir köyünde doğdum. Bizim orada Tuncel abiyle eee gidip inat hikayelerini çekerken köylünün birisi Tuncel abi'ye dedi ki Tuncel efendi buranın takvimini biliyor musun dedi. O da dedi ki neymiş dedi takvim. Aa Dedi ki burası 8 ay bayaz, 3 ay ayaz, bir ay da yaz olur burada dedi. <gülüyor> Bizim Ardağan'ın takvimi böyle bir takvimdir. O dağın tepesinde unutulmuş bir bölgedir orası. Yani Kars-ı gerçekten devletin herhalde haritadan, Yani elimizde değil gibi baktığı bir yerdedir. Çünkü gerçekten hiçbir şeyin uğramadığı, hiçbir şeyin gitmediği bir bölgedir. Hiçbir yatırımı yapılmadığı bir bölgedir. Ve hele hele siyasi duruşundan dolayı hem 70'lerde hem 80 faşist cuntasında yerle bir edilmiştir. Ardahan'da genç insan, Kars'ta genç insan kalmamıştır. Ve bütün okur yazarları ki o zamanlar Türkiye'nin en çok okur yazarının olduğu, en çok okunan yerin olduğu bir bölgeydi. Ne kadar okumuş aydın insan ya hapishanelerde çürüdü, öldürüldü ya da sürgün edip gönderdi, boşaltıldı. Ben de çok meraklı bir çocuktum. 13-14 yaşlarımda kafaya koymuştum İstanbul'a gideceğim ve gazeteci olacağım diye. Çünkü en, en büyük merakım Ardağan'da o zaman haftada bir gazete geliyordu yani çarşamba günleri gazete geliyordu. Tarkan dergisini okuyordum o zaman en merak ettiğim macera oydu. Ee, sokakta topladığım gazete parçalarını kirlenmiş, pislenmiş gazete parçalarını topluyordum. Köye anneme götürüyordum. onlar makasla kesiyordum. Bir kitap haline dönüştürüyordum. O da o çuvaldızla dikiyordu. Benim kitabım oluyordu Sonra açıp açıp bakıyordum işte o bir şeyler okuyordum. Ne okuyup ne anladığımı bilmiyorum ama yani öyle bir merakım vardı. Ve annemi babamı ikna ettim. İstanbul'da halalarım var ve elimde bir bağlama. Benden 4-5 yaş büyük bir amcam vardı. O da işte o feci dünyada öldürülüp yok edilenlerden birisidir. Beraber 1974 yılının Şubat ayında bembeyaz karların olduğu diyardan bir otobüse bindik. 36 saatlik bir yolculuktan sonra İstanbul şehrine vardık. Sabahın ışıklarında ilk defa denizi görmenin o kalp atışlarını yaşadım Boğaz Köprüsü'nden geçerken. Bu deniz nasıl bir şey, ne kadar büyük bir şey, ne kadar acayip bir şey. Bu merakım, çünkü İstanbul'u filmlerden şuradan buradan izlediğim, gördüğüm sanki adım adım biliyordum ben. <gülüyor> Evinin Karaköy'ü falan hep anlatırlardı gelip. Ben de biliyordum buraları. <gülüyor> Ama otobüs bizi Kuştapya'da bir tarla gibi bir yere indirdi o zaman. Tarlaydı 74 yılı. <gülüyor> ben de 13 yaşındayım. Köprüde daha yeni yapılmıştı. Yeni yani, değil mi Boğaz daha yani 70'lerin başında yapılmıştı. <gülüyor> ee, yeni bir süreç o da. Sonra bu Yağmur yağıyor. Gültepe, Orta Bayrağı'na gideceğiz. Bir kahvehane tarif ettiler. Oradan halamları soracağız, öğreneceğiz. Hı hı. Ama Kuştepe diye bir yerde indik. Hı hı. Elimizde bir birer tane kötü bir çanta, baul. Hı hı. Bir elimde bağlama hı hı. ve feci bir yağmur yağıyor. Her yer nasıl çamur yürüyerek o Kuştepe'den Gültepe'ye yürüdük. Belime kadar çamur oldum ve karar verdim ben. Burası böyle İstanbul olmaz. Ben geri döneceğim. <Gülüyor> Bir yandan tanıyorum. Çamurum. Zaten köylüyüm. Yani kılık kıyafet pek iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve en önemlisi o saz ıslandığı için artık ötmeyecek. O yanından hayır çıkmaz diye ona da üzülüyorum. Ve zor böyle kahvehaneyi bulduk. Kahvehaneden böyle zorlayarak içeri girdik. Ama herkes bize bakıyor. ...nasıl utanıyorum yani... ...bu köylü olduğumuzu anladılar ve bize bakıyorlar diye. Çabuk... Yani öyle bir... ...kendi bilinci de var yani ben... ...buraya ait olmadığımı... ...anlayacaklar. Evet yani çünkü... direkt kafadan... ...her geçen bana bir Ardağan'dan... ...gelmiş bir köylü gözüyle bakıyor... ...duygusu özellikle... ...yaşıtım olan kızlarımızlar... ...oradan böyle bakıyorsa... ...feci oluyorum yani... ...ulan bir an önce façayı düzeltti... ...nasıl... <gülüyor> Şimdi oturduk ama titriyorum yani çünkü 45 dakika belki bir saat yürüdük ve adam elinde bir çay, çay tepsisiyle geldi. Amcam dedi ki baba bize bir çay ver bir dilimiz bir açılsın da sana bir de bir adet soracağız dedi. Adam da çayları koyarken dedi ki yeğenim dedi ya dedi. ...çayı şey be vereyim adresi de... ...sormaya sorun da bu pencere... ...kapı dururken pencereden kahveye... ...niye girdiniz dedi. Biz tabii felaket olduk. Meğersem girdiğimiz yer pencereymiş arkadaş. Adam havalandırmak için... açmış biz de oradan. Ben de diyorum bu eşik bu kadar... ...herhalde İstanbul'da moda böyle eşik bu kadar... ...yüksek oluyor. Çünkü bizde pencere dediğin şey... ...evin tepesinde olur ve yaklaşık 30 santimlik bir cam delik olur yani. Aha, aha. Yarı mağara mağara gibi bir şeydir ya. Yani. Pencere böyle önde duran bizim evde yoktu öyle bir pencere. Eyvallah. Bu olsa olsa kapıdır dur dedi. Dolayısıyla biz İstanbul'a e, pencereden girmiş bir e, kuşak olarak yaşadık. Şehirleşme duygusu hep oldu ama o içimde taşıdığım o çocukluğumun o dağları, o karları hiçbir zaman giden bir şey olmadı. Gazeteciliği yaptım sonunda. Calon'la işe girdim. Gazetecilere, yazara, çizere yakın olayım diye. Orada bir serigraf atölyesinde çalışmaya başladım. Sonra ve tanımaya başladım o yaşlarda. Aziz Nesin tanıdım. Efendim, şairler, yazarlar, aklına gelen kim varsa hepsinin yanına gidip geliyorum. Kitapları götürüyorum, kitaplar götürüyorum. Cilt basıyoruz, filan ediyoruz. Ee, ve 1984'te başına geldiğimiz tabi bir yandan siyasi olayların tam ortasında göbeğindeyim. E, haftanın yarısı içeride yarısı dışarıdayım. Ve 80 darbesine geldiğimizde içerideydim zaten ve 81'de çıktım. E, Çıktığımda da ilk önce Nezih Demirkent'in Dünya Gazetesi'nde hem gazete dağıtarak e, sabahları işe başladım gazeteci olacağım ya. Hı hı. Kapı kapı abonelere gazete dağıtıyordum. Ve bir yandan da hafta sonları Sanat üzerine yazı yazıp kabul ettirmeye Çalışıyordum sonra da kabul ettiler Ne güzel yazıyorsun sen dedi ya Ne <gülüyor> şahane Ondan sonra oradan Günaydın gazetesine geçtim ve Günaydın gazetesinde 10 yıl devam ettim Türkiye'nin ilk özel televizyonu Günaydın gazete video televizyon merkezi 1982'de kuruldu hı hı. Türkiye'deki ilk özel televizyon Girişimidir Halbun Bey'in Halbun Sema'nin girişimidir Ben orada Mahmut Talya Öngören, Seçkin Türesay ve bugün Mehmet El Erbil'in şunun bunun hepsinin yetiştiği yer olan o video gazetede başladım. Bir süre sonra ben onu yürüten yöneten oldum. Hı hı. Ee, 90'da artık günaydın satılmıştı. Kısa bir askerlik yaptığında beni... Ee, Rahmi Tıranlar, Aydın Öztürkler, o zaman Günaydın ekibinden Zafer Mutlular. Ya reis neredesin? Askerdeyim. Gel çabuk ATV diye televizyon kuruluyor. Sen kimse yok anlayan sen gel bunu yürüt. Ben işte biraz da şansıma erken biten bir kısa dönem askerlikten sonra gelip ATV'nin ilk kurucularından ilk yan yönetmenlerinden biri oldum. Ama gördüm bak ki o savaş bölgelerinde muhabirlik yapıyordum Kürt sorununu yakından izliyordum Ortadoğuyu yakından izliyordum ama yazdıklarımız ve ortaya koyduklarımızın hiçbirisi giderek gazetede yer almamaya başladı. Başka şekle dönüşmeye başladı. Bu beni şey yaptı çok rahatsız ediyordu. En son Sivas katliamanı gönderdiğim kameramanlardan ve yayın masasından isteyerek. Bu provokasyonun, bu faili meçulun bilerek faili meçhul olmayan faili meçulun nasıl gerçekleştiğini ve gazetelerin ve televizyonların buna nasıl seyirci kaldıklarını görünce de bir sabah kalktım ve önay bilgini aradım Dinş Bey'in Ben dedim artık gelmiyorum ve o öyle gazeteyle alakamı kestim ve ilk filmim olan ışıklar sönmesini çektim. Işıklar sönmesini çekmek e, zor işti. Çünkü 1995 yılı faili meçhullerin had safhaya çıktığı bir dönemdi. E, Ferdi Eğilmez küçük bir öykü yazmış. Cemal Şan'a bir senaryo yazdırmış. Ben da demiş ki bunu çekse çekse reis çekebilir. Çünkü yani oraları bilen o yapıdan anlayan birisi Ve o filmi, kendime göre bir senaryo yazdım, değiştirdim yapıyı ve gittik filmi çekmeye başladık. Ama illegal. Çünkü genel konuları yasakladı. Efendim şehirde barınma yerimiz sıfır. Ve biz mağaralarda kalıp ve gizlice filmi çekiyoruz. Filmlerin bobinleri gizlice... İstanbul'a geliyor, oradan Almanya'da yıkanıyor, bir kopyası buraya geliyor filan böyle bir örgütsel şey kurmuştuk. Ne anlatıyordu Işıklar sönmesi? Çok basit bir şey anlatıyordu. Çığ düşer, çatışma olmaktadır. gerilla Gerilayla asker arasında dağlık bölge çığ düşer, herkes altında kalır, iki kişi kurtulur. Gerilayla komutanı ve askerlerin komutanı bir ülke bir tabanca vardır ortada ve bir ülkenin tabanca el değiştirdikçe tartışmalar başka boyuta gider ve bir ülke tartışılır. Hı hı. Biz ne yaptık? Burada tabii ben hayatımda sinema yönetici şey yapmadım. Setlerinde asistanlık yapmadım. Belki bir ki Oğuzhan Tercan Uzlaşma filminde gördüm. Şeyin Yavuz Özkan'ın Büyük Yalnızlık filminde gördüm sinema setini. Ama ben film çekmeyi daha da öğrendim kendi kendime. Muharrem Özebat yönetmen yardımcısı sinemadan deneyimli bir arkadaşımdı. Dekupaj nedir, işte karşı plan, plan filan, fotoğrafçıyım, biliyorum ne yapacağım ama tekniğini orada öğrendim. Işıklar sönmesini çektiğimizde ilk defa Kürt sorunu diye bir sorun tartışılmaya başlayacaktı. Hı hı. Ve Devlet de çelişkideydi ya biz ya şimdi bunu ne yapacağız izin mi vereceğiz filan ben bütün gazetecilik argümanlarımı kullanarak filmin vizyona girmesini sağladım 4 kopya ve ilk Türkiye'de bir sinema filminde Kürtçe konuşmalar geçen film oldu hı hı. Kürtçe türkü söyleniyor ezgi söyleniyor Ben Türkiye'nin gerçeğine ortasına bir fotoğraf çektim. Bakın burada bir savaş var. Kürt halkı diye bir halk var. Realitesi var. Ve devletin şimdiye kadar bu kadar yıllık uyguladığı bir sistem var. Bunun çatışmasıdır bu. Öyle daha da iki tane eşkıya falan filan değildir bu. Bu konu çözülmesi gereken bir konudur. Hı hı. Çok net söyledim birisinin penceresinden de bakmadım. Ne PKK'nın penceresinden baktım ne de devletin penceresinden de zaten bakamaz, bakmazdım. Hı hı. Ortasına koydum olayı. Ve tabii tartışma hat safhada başladı. Ben de tam faili meçhule gitmek üzereyken arkadaşlarımın uyarısıyla bir süre Almanya'ya kaçtım. Ee, ama bu arada da hakkında bir dava açıldı. Kürt demekten dolayı. Çünkü kart kurt Kürt yok. Kürt yoktur değil mi? <gülüyor> e, filan böyle bir süreçle sinemaya başladım. Hoşçakal yarın denizlerin e, asılmasının hikayesini 12 Mart faşizmini anlatmayı planladım. Onu anlattım Hoşçakal yarın da. Arkasından tabi bunlar hep Tuncel Kurt izinde yanımda ol olan bir süreçtir. Arkasında Bütün bunlarda da hep var mıydı Tüncel Ağabey? Hepsi var. Hı. Hepsinde Tüncel Ağabey biz kader birliği yapmıştık. Hı hı. Ve inat hikayelerini çekme şeyini başlattım. Şu, buradaki argümanım da aslında bana, bana göre daha politik bir argümandır. Bu ülkenin yoksaydı bu kendi kültürü dejenere edilen, e, kültürel erozyona uğratılan kültürüyle bu ülkenin en güzel hikayeleri anlatılabilir... Onun için de Tüncel ağabeyi kandırdım. Dedim ki bak aşıklar nasıl yapıyor bir kelimeden yola çıkıp efsaneler anlatıyorlar. Biz de bir kelimeden yola çıkıp ekip yok bilmem ne yok hiçbir şey yok. Bir kelimeyle gideceğiz ikimiz ve hikayeler üreteceğiz. İnat hikayelerini çekeceğiz. Bu bir kültürel anlamda bir yol açıcı bir şey olsun istiyordum. Asya tipi sinema tarzı. <gülüyor> yani artık ne tipi bilemiyorum ama <gülüyor> yani. Anadolu'nun kadim hikaye anlatma geleneği Eyvallah. budur. Eyvallah, doğru ben doğru. bir yönetmen demem kendi kendimi. Ben anlatıcı derim kendi Ben ben Hı -hı. bir anlatıcıyım. Hı -hı. Bir şeyi görürüm, ona bir hikayeler uydurup onu anlatırım. İnsanın derinliğine, Türkiye'nin sosyal ve politik yapısına, dünyanın toplam yapısına becerebildiğim ölçüde bunu yaparım. Ve inat hikayeleriyle biz gittik ve e, Ardahan'da, Çıldır'da O köylülerle, Tüncel abiyle birlikte doğaçlama hikayeler oluşturduk ve inat hikayelerini çektik. Arkasından milteci da çekmeye çalıştığım, Almanların kovduğu bir film oldu. Arkasından da Lal Gece, bir gerdek gecesini anlattığımız bir hikaye olarak İlyas Salman ve genç oyuncu Dilan Akşik'le. Ya, yaşlı damat, çocuk gelin. Evet şimdi bu bizim tabii bu, tüm bunları oluştururken insanın yaşadığı sürece bakıyorsunuz ee, yaşadığınız yaşamdan aldığınız şeyler beraber durduğunuz insanlar ee, eşimle ben 76'larda 77'lerde duvarlara yazı yazarken halk evlerinde tiyatro yaparken yan yana durmaya başlamışız ve yıllarımızı beraber tüketmeye başlamışız. Ona göre bir aile kurmuşuz. Ona göre çocuklarımız olmuş. Her koşulda, her yapıda yanında durmuş. Ben onun yanında durmuşum. Ve son yaptığım filmde asıl bunun mantığını anlatmak. Hep konuşurduk eşimle. Ne, yani şu bu diye. o Bir örnek vermişti. Bir kadın anlatmıştı bana. İşte bir komşumuz, tanıdığımız akrabamız gibi. Çocuk gelinken başından geçen trajikomik hikayeler. Bunları konuşurken, evet dedik yani ben, biz nasıl bir aile kuruyoruz bu ülkede de bir ülke olmasını bekliyoruz, bir, bir toplum doğuruyoruz. Toplum nerede kurulur? Çiftin gerdek gecesinde buluştuğu andan itibaren toplumun e, çekirdek yapısı oluşmaya başlar. Peki biz hangi iki insanı bir araya getirip o gerdek odasına gönderiyoruz? Oradan da bir Türkiye, modern bir Türkiye bir veya da şöyle bir Türkiye yaratmanın planlarını yapıyoruz. Hı hı. Asıl lal gecede anlatmak istediğim kendimi bir odaya kapatmamın nedeni de oydu. Hı hı. Eğer bir dünya buradan kuruluyorsa bir sanatçı da hiç dışarı çıkmadan sadece iki kişi arasındaki o geceyi hı hı. doğru anlatması gerekiyor ve toplumun tartışması gerekiyor. Hı. Genetiğini anlamak gibi bir evet. şey. Evet. Genetiğini anlamak üzere kurduğum bir yapıydı. Lal Gece'de öyle başladı ve geldik hmm. bugüne. Geldik bugüne derken de programın sonuna da gelmiş, gelmiş bulunuyoruz. Miyiz? Vallahi e, su gibi aktı gitti. E, vaktimiz varsa e, başka ne diyelim? Vallahi geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki daha konuşmaya devam etsek saatlerce konuşabiliriz. Evet. Bir dahaki programda ne olacağını şu anda tam bilemiyorum. Belki e, Kaya, Özkaracalar ile Suspirya... ...belki de Yahya madrayla ile Mulholland Drive konuşacağız. E, bakalım <gülüyor> hangisi olacak? reis çok çok teşekkür ediyorum, evet, teşekkür ediyorum. Için. ne güzel oldu. Ee, oldu açık radyoda açık açık konuşma şansı bulduk Ömer evet. <gülüyor> <gülüyor> abinin başını çok derde sokmadan <gülüyor> <gülüyor> kapatalım değil mi ayrılırken <gülüyor> e, Talking Heads'den bir şarkı dinleyelim e, bu This Must Be The Place adlı e, filme de adını veren şarkı iyi akşamlar Talking Heads <gülüyor> Govani Istanbul Sineması'nda sohbetler. cinema Sinemasal sohbetler. I want away from new york city. And I away from everything that's